Allah elbette fesatçıların işini düzenlemez. Allah günahkarların hoşuna gitmese de hakkın hak olduğunu kelimeleriyle ispat eder. Neticede Musa'ya kavminin bir zürriyetinden başkası, Firavun ele elebaşlarının kendilerini açacağı beladan korkarak iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde cidden galipti ve cidden aşırı gidenlerden. Musa dedi. Ey kavmim eğer siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz ona ihlasla teslim olmuş Müslümanlarsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle dediler. Biz yalnız Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz bizi o zalimler güruhuna bir, bir fitne yapma. Ve bizi rahmetinle o kafirler güruhundan kurtar. Musa'ya ve biraderine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. O evlerinizi namaz yah yapın. Oralarda doğru namaz kılın. Ey Musa! Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa Ey Rabbimiz dedi. Hakikaten sen Firavun'a ve ileri gelenlerine dünya hayatında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 en temiz nimetlerimizden rızıklar vermişizdir. Fakat kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler de ondan sonra ihtilafa başladılar. Şüphesiz ki Rabbin aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimizden şüphedeysen senden evvel kitap okuyanlara sor.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 Asurlulara yol göstermek üzere Irak'a gönderilmişti. Yunus kavmi diye anılan topluluk Asurlulardır. Eskinin meşhur şehirlerinden olan Ninova, Asurluların başkentiydi. O yerde bulunan tepelerden biri hala Yunus Nebi adını taşır. Ninova, halkı refah içinde yaşayan çok büyük bir şehirdi. O dönemlerde bu şehrin çevresi 60 mil dolaylarındaydı. Ayette geçen, Azap üzerlerine hak olduğunda bir kavmin iman etmesi kendisine fayda vermez hükmü bir ilahi kuraldır. Ancak Yunus kavmi bu kralın istisnasıdır. Ancak bu kavimdir ki üzerlerine azap hak olduktan sonra iman etmişler ve Yüce Allah onların üzerinden azabını geri çevirmiş ve onları bir zamana kadar faydalandırmıştır. Yunus aleyhisselam bu kavmi uzun süreler tebliğ etti. Fakat onun uyarıları fayda vermedi. Kavminin küfrü her geçen gün arttı. Nihayet kavminin bu anlayışsızlığı karşısında Yunus aleyhisselam kavminin başına gelecek azabı hatırlatarak ilahi bir izin olmaksızın bu kenti terk etti. Bu yüzden Allah gelmekte olan azabın belirtilerini görüp de iman ve tevbe eden bu kavmi bağışladı. Bu olayda ilahi adalet hakimdir. Çünkü Allah emirlerini bütünüyle ikmal etmeden bir kavmi azaba düçar etmez. Hazreti Yunus belirlenen süreden evvel tebliğ kemale ermeden evvel Kavmini terk ettiği için ilahi adalet zuhur etti ve bu kamin cezası infaz edilmedi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki kimselerin hepsi topyekun elbette iman ederdi. Böyleyken sen hepsi mümin olsunlar diye insanları zorlayıp duracak mısın? Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, akılları iyi kullanmazlara murdarlık verir. De ki, göklerde ve yerde neler var, bakın. Fakat bunca ayetler ve inzalar, iman etmeyecekler güruhuna fayda vermez. Onlar, kendilerinden evvel gelip geçmiş kavimlerin o acıklı günleri gibi bir günden başkasını mı bekliyorlar? De ki, haydi o günü bekleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Nihayet biz Resullerimizi ve iman edenleri selamete erdiririz. Böylece müminleri de üstümüzde bir hak olarak kurtaracağız. De ki, Ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphedeyseniz iyice bilin ki ben Allahı bırakıp da sizin tapar olduklarınıza tapmam. Ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmaklığım emredilmiştir. Ve yüzünü tevhid dinine döndür, sakın müşriklerden olma denilmiştir. Bana Allahı bırakıp da sana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 Ben sizin başınızda bir bekçi de değilim. Habibim sana her ne vahyediliyorsa ona tabi ol. Allah'ın hükmü zuhur edinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. Yunus suresinin sonu. Hud suresi. Değerli dinleyenler, Hud suresi Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayettir. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre 114. ayet Mekki'yi değildir. Sure ismini 50 ve 60. ayetler arasında kıssası anlatılan Hazreti Hud'un isminden almıştır. Sure genel itibariyle tevhid akidesinden, şirkin terkinden bahseder. Bu sure hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Bir gün Hazreti Ebu Bekir anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Son zamanlarda senin daha hızlı yaşlanıyor olduğunu görmekteyim. Nedir bunun sebebi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Hud suresi ve benzeri sureler beni ihtiyarlattı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, öyle bir kitaptır ki, ayetleri en katı bürhanlarla desteklenmiş, sonra da apaçık bildirilmiş, her işi hikmetle yapan, her şeyden kemaliyle haberdar olan Allah tarafından indirilmiştir. Ta ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz, ben sizi, onun tarafından uyarıp korkutan, müjde veren bir peygamberim. Ve ta ki, Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra ihlasla ona dönün ki sizi adı konmuş, tayin ve takdir edilmiş bir müdete kadar güzel nimetleriyle faydalandırsın, her fazilet sahibine kendi fazlu keremini versin. De ki, eğer imandan yüz çevirirseniz ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkı ile kadirdir. Haberimiz olsun ki, ondan düşmanlıklarını gizlemeleri için göğüslerine dürüp bükerler. Hakkı işitmemek için elbiseleriyle örtündükleri zamanda hallerine dikkat et. Halbuki Allah onların gizleyeceklerini de açığa vuracaklarını da biliyor. Çünkü o sinelerin ta özünü bilendir. Yerde yürüyen hiçbir canlı hariç olmamak üzere rızıkları Allah'ın üstünedir. Onların duracak yerlerini de emanet edilen yerlerini de O bilir. Bunların hepsi O apaçık kitaptadır. O hanginizin ameli daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Bundan evvelse Arşı su üstündeydi. Andolsun olsun ki ölümden sonra muhakkak yine diriltileceksiniz desen kafir olanlar mutlaka bu apaçık bir aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun olsun ki biz kendilerinden azabı sayılı bir müddete kadar geciktirsek mutlaka diyecekler ki bunu alıkoyan sebep de Haberiniz olsun ki o... Bunlara geleceği gün kendilerinden döndürülecek değildir. Eğlenceye ala geldikleri şey onları çet çevre kuşatacaktır. İnsana bizden bir rahmet ve nimet tattırıp da sonra bunu kendisinden soyup alıversek andolsun o anda o Allah'ın fazlından ümidini kesen bir adam, evvelki nimetleri tamamen unutan bir nankördür. Şayet kendisine dokunan bir dertten sonra ona nimeti tattırırsak andolsun diyecek ki benden kötülükler uzaklaşıp gitti. Çünkü o bu anda şımarıktır, böbürlenendir. Dertlere, sıkıntılara göğüs gerip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar böyle değil. Bağışlanma ve büyük mükafat işte bunlar, bunlar içindir. Şimdi sen müşriklerin belki ona gökten bir hazine indirilseydi yahut mayiyetinde bir de melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunandan bir kısmını bu yüzden yüreğin daralarak hemen terk mi edivereceksin? Sen ancak bir nezirsin. Allah her şeye hakkıyla vekildir. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki o halde hadi siz de onun gibi on sure getirin düzme ve uydurma olarak. Allah'tan başka kime gücünüz yetiyorsa onları da yardıma çağırın eğer iddianızda doğrucularsanız. Eğer buna rağmen onlar size cevap veremedilerse bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. O Allah ki hakikaten kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başkası yoktur. Dünyada işledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapa geldikleri hep boştur onların. Yalnız dünya hayatını arzu eden kimse Rabbinin açık bir delili üzerinde bulunup da ardınca yine ondan bir şahit gelen ondan önce de bir rehber ve bir rahmet olmak üzere Musa'nın hitabıyla tasdik edilmiş olan kimse gibi midir? Ki böyle olanlar Kur'an'a inanırlar. Herhangi bir güruh onu tanımazsa ateş onun vaat edilen yeridir. Sen de bundan şüphe içinde olma. Çünkü o haktır, Rabbindendir. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı kendiliğinden yalan düzenden daha zalim kimdir? Onlar... Rablerine arz edilecekler ve şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimlerin tepesindedir. Öyle zalimler ki insanları Allah'ın yolundan döndürürler, onu eğriltmek isterler. Onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Kendilerini Allah'tan kurtaracak hiçbir hamileri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakkı işitmeye tahammül edemezlerdi. Onu görmezlerdi de. Onlar nefislerine yazık edenlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Şüphesiz onlar ahirette en çok zarar görenlerin tak kendileridir. İman edip de güzel işler yapanlara ve huşu ve tevazuyla Rablerine bağlananlara gelince, onlar cennetin yaranıdırlar. Onun içinde ebedi kalıcıdırlar onlar. Bu iki zümrenin hali kör ve saarla gören ve işitenin hali gibidir. Bunlar. Birbirine denk olurlar mı hiç? Hala iyi düşünmeyecek misiniz? Ant olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişizdir. Demişti ki, şüphesiz ki ben sizi Allah'ın azabından apaçık korkutanım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Hakikat ben sizin başınıza acıklı bir günün azabının gelip çatmasından endişe ediyorum. Bunun üzerine kalbinden küfredenlerin elebaşları, ''Biz seni kendimiz gibi bir insandan başka olarak görmüyoruz. Sana sığ görüşlü olan en aşağı tabakalarımızdan başkasının da tabi olduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Biz sizi bilakis yalancılar sanıyoruz.'' dediler. Nuh dedi ki, ''Ya ben... Rabbimden gelen apaçık bir birhan üzerindeysem o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bunlar sizden gizli bırakılmışsa söyleyin bana ey kavmim sizi ona kendiniz hoş görmeyip dururken de zorlayacak mıyız sanki ey kavmim bundan bu tebliğlerimden dolayı sizden hiçbir mal istemiyorum benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir ve ben iman edenleri kovacak da değil Çünkü onlar muhakkak ki Rablerine kavuşanlardır. Ancak ben sizi cahillik eder bir kavim görüyorum. Ey kavim, ben onları kovarsam Allah'tan beni kim kurtarabilir, bana kim yardım eder, hiç de düşünmez misiniz? Ben size, Allah'ın hazineleri benim nezdimdedir demiyorum, ben kaybı bilmem, ben hakikatte bir meleğim de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimseler hakkında Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de diyemem. Allah onların özlerindekini en çok bilendir, eğer onları kovarsam o takdirde şüphesiz ki ben zalimlerdenimdir. Dediler, ''Ey Nuh, bizimle cidden uğraştın. Bizimle olan bu mücadelende ileri de gittin. Eğer sen doğruculardansan, bizi tehdit edip durduğun azabı haydi getir bize.'' Nuh da, ''Dilerse onu size ancak Allah getirir. Siz onu aciz bırakabilecekler değilsiniz.'' dedi. ''Eğer Allah sizi helak etmek dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile... Bu hayır haklığım size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve nihayet ancak O'na döndürmeyeceksiniz. Belki O'nu kendiliğinden uydurdu derler. De ki, eğer ben O'nu kendim uydurdumsa, günahı benim üstüme olsun. Halbuki ben sizin böyle bir iftirayla irtikabede geldiğiniz günahtan tamamen uzağım. Nuh'a şu hakikat vahyolundu. Kavminden gerçek iman etmiş olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde işliğe geldikleri şeylerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kaminin ileri gelenleri yanından geçtikçe onunla eğleniyorlardı. Dedi ki: "Eğer bizimle eğleniyorsanız biz de sizinle bu eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz." Artık kendisini rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını, bundan başka ahiretteki daimi azabın da kimin başına geleceğini ilerde bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki, her birinden ikişer çiftle aleyhinde söz geçmiş olanlar müstesna, aileni ve iman edenleri içine yükle. Zaten onun mayiyetindeki az kimselerden başkası da iman etmemişti. Değerli dinleyenler, bu ayetle ilgili olarak Hasan Basri Çantay mealinde, Hud suresi 19. dipnotta şöyle denilmektedir. Fırın kaynadı tabiri Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin alelade bir yelkenli değil buharlı bir gemi olduğu düşüncesine adeta hak veriyor. Bu konuyla ilgili olarak merhum Elmalılı tefsiri 4. cilt sayfa 2780'de genel olarak şöyle denilmektedir. Fırın kaynadı kelimesi ayette Arapça tennur ve feveran kelimesinin karşılığıdır. Tennur'un lügatte geçen karşılığı kapalı bir ocak, bir fırındır ki, Türkçe'de tandır diye tabir olunur. Feveran'ın lügat manası ise şiddetle kaynamak ve fışkırmaktır. Bu cümlenin mecazi manalarını bulmak hususunda müfessirler hayli emek çekmişlerdir. Ancak elmalılı merhum bu ayetin gayet açık olduğunu ve tevil etmeye hiç gerek olmadığını beyanla, bu geminin alelade bir yelkenli olmayıp, buharla çalışan gelişkin bir gemi olduğunu belirtmektedir. Bu gemi gelişkin bir gemidir. Çünkü bir önceki ayette Yüce Rabbimiz, bizim nezaretimiz ve vahyimiz ile gemi yap buyurmaktadır. Bu da geminin dağlar gibi dalgalarla mücadele edebilen gelişkin bir gemi olduğunu göstermektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Nuh dedi ki, binin içerisine. Onun akması da, durması da Allah'ın adıyladır. Şeksiz şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyiçidir. O gemi bunları dağlar gibi dalgalar içinden akıtıp götürüyordu. Muh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Oğulcağızım gel bizim yanımıza sen de bin kafirlerden olma. O dedi ki. ''Bir daha sığınırım, o beni sudan korur.'' Nuh şöyle dedi. ''Bugün Allah'ın emrinden esirgiyen olan Allah'tan başka hiçbir koruyucu yoktur.'' İkisinin arasına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Denildi ki, ''Ey arz suyunu yut, ey gök sen de tut.'' Sok kesildi, iş olup bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde durdu. O salimler güruhuna uzak olsunlar denildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim benim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır ve sen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 ben bilgimin olmadığı şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan, beni esirgemezsen, hüsrana düşmüşlerden olurum. Denildi ki, Yağın, sana ve gemide maiyetinde bulunanlardan ümmetlere, bizden selam ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türüyecek olan, diğer kafir ümmetlerde de vardır ki biz onları dahi dünyada faydalandıracağız. Sonraysa onları bizden acıklı bir azap çarpacaktır. Bunlar gayb haberlerindendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne kavmin. O halde sen de katlan. Sonuç hiç şüphesiz takvayı erenlerindir. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de geminin Cudi Dağı üzerinde oturduğu belirtilmektedir. Cudi Dağı bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan, eskiden Cezire İbni Ömer olarak anılan Mardin'in Cizre ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Ayetin açıklaması kasetin B yüzünden devam edecektir.